davetin direnişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'la gönderildiğinde insanları İslam'a davet etmeye başladı. Kureyş'in çok azı bu davete ilgi gösteriyordu. Çünkü onlar ona önem verip onunla meşgul olmadılar. Zannediyorlardı ki Muhammed'in haberi ruhbanların, filozofların ve kahinlerin haberlerinden üstün olmayacak ve insanlar babalarının ve ecdatlarının dininde kalacaklar. Onun için ne ondan ürktüler, ne de onu ayıplayıp nehy Onlar meclislerinde bu Abdülmuttalib'in oğlu gökyüzünden bahsediyor diye konuşarak bir müddet böyle devam edip geçti. Ne zaman ki Resulullah'ın davetinden kısa bir müddet geçtikten sonra, onlar bu davetin önemini ve ciddiyetini hissetmeye başlarlar. İşte o zaman Resulullah'a karşı olmak, ona düşmanlık yapmak ve onunla çarpışmak üzere birleşirler. Onu aşağılamak ve nübüvvetini yalanlamakla ona karşı muharebe etme fikrinde anlaşırlar. Daha sonra ona yaklaşıp risaletini ispatlayıcı mucizelerinden sormaya başlarlar. Muhammed'e ne oldu ki Safa ve Merve'yi altın kılmıyor. Onun kendisinden haber vermiş olduğu kitap gökten yazılmış olarak ona inmiyor. Muhammed'in bahsettiği haber ona sunan Cibril size niçin aşikar görünmüyor? O ölüyü niçin diriltmiyor? O, niçin şu dağları yürütmüyor ki, Mekke yaralarında hapis kalmasın? O, beldesinden halkının suya ihtiyacı olduğunu bildiği halde, niçin zemzemden sular fışkırtan menbaalar açmıyor? Onun Rabbi, niçin ona bizim müsaakbelde kazançlar sağlayacağımız değerli ticaret eşyaları ve hazineleri indirmiyor? İşte Resul sallallahu aleyhi ve selleme ve davetine incitici ve alay edici üslupla hücuma başladılar. Onlar düşmanlıkta inatla devam edip durdular. Fakat bu durum, Resulullah'ı davetinden vazgeçirmedi. Bilakis o, insanları Allah'ın dinine davet etmeye ve putları ayıplamaya ve kötülemeye, inkar etmeye, o putlara kulluk edenlerin akıllarını hafiflikle, putları mukaddes sayanların akıl ve idraklerini düşüklükle vasıflandırmaya devam etti. Bu durum, düşükler üzerine zor ve büyük gelmeye başladı. Resulullah'ı davetinden vazgeçirmek için bütün vesileleri kullandılar. Fakat başaramadılar. Onların bu daveti karşı koymak için işkence ve azap etmek, dahili ve harici karşı propaganda, boykot ve ambargo benimsedikleri vesilelerin en önemlilerindendi. İşkence ve azaba gelince, Nebi ve Vesselam ve tüm Müslümanlar kendi kavimlerinin himayelerinde olmalarına rağmen İşkencelere maruz kalıyorlardı. Nitekim müşrikler işkence çeşitlerini kullanmakta uzmanlaşmışlardı. İşkencenin her çeşidini kullandılar. Dinlerini terk etmeleri için Yasir ailesine çok çeşitli azap ve işkence yaptılar. Fakat bu onların sebat ve imanlarını arttırmaktan başka bir şey yapmadı. Nitekim bir keresinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla karşılaştı. Onlara azap ve işkence ediliyordu. Onlara dedi ki Sabredin Yasir ailesi Muhakkak ki size cennet vaat edilmiştir Muhakkak ki ben Sizin için Allah'tan bir şeye malik değilim Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Onlara muhakkak ki size cennet vaat edilmiştir Deyince Yasir'in hanımı Sümeyye Muhakkak ki ben onu açıkça görüyorum ya Resulallah Demiştir Kureş Nebi aleyhissalatu vesselam ve ashabına Azap ve işkence işte böyle Devam ettirdi Ne zaman ki Kureş ...bunun kendilerine bir fayda sağlamadığını görünce hemen başka bir silaha sarıldı. Bu silah, İslam'a ve Müslümanlara karşı her yerde, dahili olarak Mekke'de, harici olarak da Habeşistan'da propaganda silahıydı. Mücadele, münakaşa, yalanlama, dedikodu ve hakikati karalamak gibi şeyleri kapsayan her türlü propaganda çeşitlerini kullandılar. İslam akidesine ve Müslümanlara karşı propaganda yaptılar, ithamda bulundular. Resulullah'ı yalanlamaya başladılar. Mekke içinde ve dışında özellikle hac mevsiminde ona karşı söz birliği içinde propaganda yapmaya karar verdiler. kureşten bir topluluk, hac mevsiminde Mekke'ye gelen Arap topluluklarına Muhammed'in durumu hakkında ne diyebileceklerini görüşmek için Velid bin Muhire'nin etrafında toplanırlar. Onlardan bazıları düşünmeden Resulullah hakkında o bir kahindir diyelim derler. Velid Muhammed'in söylediği şeylerin kahinin ne bir haykırışı ve mırıltısı ne de kafiyeli nesir sözü olmadığını söyleyerek bu görüşü reddeder. Başka bir kısım da düşünmeden hemen Muhammed'in deli olduğuna inandıklarını söylerler. Velid, onda delirdiğini ispatlayacak herhangi bir alamet açığa çıkmamıştır diyerek bu görüşü de reddeder. Diğerleri de Muhammed'i sihirle töhmet altına almalarını söylerler. Velid Muhammed'in sihir işleri yapmadığını ...ve düğümlere üfürmediğini söyleyerek bu görüşü de reddeder. Münakaşa ve tartışmalardan sonra onlar... ...Muhammed'i sihirli söz söylemekle itham etmeye ittifak eder ve dağılırlar. Sonra Arap'ın hac heyetleri arasına gidip... ...o sihirli söz söyleyendir. Onun söylediği şeyler kişiyle babasının, annesinin, kardeşinin ve aşiretinin arasına açan bir sihirdir. Onu dinleyen kimse kendisini sihirleyip... Kendisiyle ehli arasını ayırmasından çok korkar diyerek onları Muhammed'i dinlemekten sakınırırlar. Fakat bu propaganda fayda vermez. İslam davetiyle insanların arasını açamaz. Kureyşler Nadir bin Haris'e gidip onu Resulullah'a karşı propagandaya götürürler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki bir mecliste oturup Allah'ın dinine davette bulunursa arkasından hemen bu Nadir gelir. Neden Muhammed benden daha güzel haber verici olsun? Onun okuduğu benim okuduğum gibi eskilerin masallarından değil midir diyerek Fars krallarının haberlerinden, dinlerinden hikayeler anlatmaya başlar. Kureş bu hikayeleri alır yaymaya başlar ve şaiye oluştururlar. Muhammed'in söylediklerini ona ismi Cabir olan bir Hristiyan köle üretiyor. Onun söyledikleri Allah'tan değil sözünü yaydıkları gibi. Bu şaiye sonucunda allah Teala onlara cevap verir. Gerçekten biliyoruz ki kafirler... Kur'an'ı muhakkak surette bir insan öğretiyor, diyorlar. Peygamber'e öğretiyor zannında bulundukları kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise açık Arapçadır. İşte Kureyş'in propagandası Arap yarım adısına devam eder. Kureyş bulunla da yetinmez. Bilakis Müslümanların Habeşistan'a hicret ettiklerini işitince, Müslümanları ülkesinden çıkarması için Necaşi'nin yanında Müslümanlara karşı propagandada bulunması için iki elçi gönderir. O iki elçi Habeşistan'a varırlar ve Müslümanların Mekke'ye geri gönderilmesinde onlara yardımcı olmaları maksadıyla Necaşi'nin patriklerine hediyeler sunarak şöyle derler. Ey Melik! Sizin beldenize bizden ayak takımı gençler sığınmışlardır. Onlar kavimlerinin dininden ayrılmışlar ve senin dinine de girmemişlerdir. İcat ettikleri bir dine girmişler ki onu ne biz tanıyoruz ne de sen tanıyorsun. Babaları, amcaları... ''Aşiret ve kavimlerinin ileri gelenleri bizi sana gönderdiler ki onlar onları daha iyi tanıyorlar ve ayıplarını daha iyi biliyorlar.'' Bunun üzerine Necaşi, bu konuda Müslümanların ne dediklerini kendilerinden dinlemek ister ve onları çağırtır ve onlara sorar. ''Kendisinden dolayı kavminizden ayrılmış olduğunuz ve benim dinime ve şu milletlerden birisinin dinine girmediğiniz o din nedir?'' Cafer bin Ebu Talip ona cevap verir. Cahiliye günlerindeki hallerini, o günlerdeki sıfatlarını, daha sonra İslam'ın getirdiği doğru yolu ve İslam'dan sonraki hallerindeki değişikliği, daha sonra Kureyş'in kendilerine yapmış olduğu azap ve işkenceleri açıklar ve şöyle der. Ne zamanki kavmimiz bize zulüm, baskı ve işkence ettiler, bizi dinimizden saptırmak istediler, bizimle dinimizin arasına girdiler, işte o zaman senin memleketine çıktık. Seni tercih ettik, senin komşuluğunu istedik ve senin yanına zulme uğramayacağımız umduk. Bunun üzerine Necaşi Cafer'e der ki sende peygamberinizin Allah'tan getirdiği şeylerden bir şey var mı onu bana okur musun? Cafer evet der ve ona Meryem suresinin başından Allahu u Teala'nın şu sözüne kadar okur. Bunun üzerine Meryem kendilerine cevap vermek için çocuğa işaret etti. Onlar biz beşikteki çocukla nasıl konuşuruz dediler. Allah'ın bir mucizesi olarak İsa dedi ki ben gerçekten Allah'ın kuluyum. Allah bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Beni her nerede olsam mübarek kıldı ve hayatta bulunduğum sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme ihsankar kıldı ve beni azgın bir zorba yapmadı. Hem doğduğum gün hem öleceğim gün hem diri olarak kaldırılacağım gün selamet benim üzerimedir. Patrikler bu sözü işitince dediler ki bu sözler Efendimiz İsa Mesih'in sözlerinin çıktığı kaynaktan çıkmıştır. Necaşi de muhakkak ki bu ve İsa'ya gelen şey, şey elbette bir tek kaynaktandır der. Ve sonra Kureyş'in elçilerine yönelip onlara gidiniz Allah'a yemin olsun ki onları size teslim etmiyorum der. Fakat o iki elçi başka bir yol düşünürler ve Necaşi'nin meclisinden ayrılırlar. Ertesi gün Amr bin As Necaşi'ye geri döner ve ona şöyle der. Ey Melik! Müslümanlar İsa bin Meryem hakkında büyük sözler söylüyorlar. Onlara adam gönder ve onlara İsa hakkında söylediklerini sor. Necaşi onlara adam gönderir ve sordurur. Bunun üzerine Hazreti Cafer onun hakkında peygamberimize geleni diyoruz. O diyor ki İsa Allah'ın kuludur ve Resulüdür. Onun ruhudur ve Azrail Betül Meryem ilka etmiş olduğu bir kelimesidir der. Bunun üzerine Necaşi eline bir ağaç alarak onu yere vurur ve Cafer'e Muhakkak ki sizin dininizle bizim dinimiz arasında bu hattan fazla bir şey yoktur diyerek Kureyşli o iki elçiyi geri çevirir. Bunun üzerine o iki elçi mahrum, mahzun ve kovulmuş olarak geri dönerler. İşte Kureyş'in propaganda üslupları sönüp gitti. Resulullah'ın kendisine davet ettiği hakkın kuvveti Resulullah'ın lisanında açığa çıkarak bütün propagandaları alt üst etti. Ve İslam'ın nuru doğunca bütün şaiaları ve propagandaları dağıttı. Bunun üzerine Kureyş üçüncü silaha sarılır. Bu silah boykot ve ambargo silahıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve yakınlarını ambargo yapmaya karar verirler. Beni Abdülmuttalib'e kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak, onlara bir şey satılmayacak ve onlardan bir şey satın alınmayacak maddelerini içeren anlaşmayı bir sayfaya yazıp an içerek imzalarlar. Sonra sayfayı manevi bir müeyyide olarak kâbeye asarlar bunun azat ve propaganda bakımından çok tesirli olacağını düşünürler. Bu boykot üzerinde iki veya üç sene devam ettiler. Bekliyorlardı ki Beni Haşim ve Beni Abdülmuttalip Muhammed'i terk ederler. Müslümanlar da İslam'ı terk ederler. Böylece Muhammed yalnız kalır veya davetinden vazgeçer. Yani Kureyş ve Kureyş'in dini üzerindeki tehlike son bulur. Fakat bu durum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'ın ipine yapışmaktan Allah'ın dinine sarılmaktan, Allah'a davet yolunda cesaret ve mücadele etmekten başka bir şeyi değiştirmedi. Onunla beraber inananların da kuvvet ve şiddetlerini arttırdı. İslam davetinin Mekke'de ve Mekke'nin dışına yayılmasının önüne geçemediler. Kureyş'in Muhammed'i muhasara altına almış olması haberi Mekke'nin dışındaki Araplara ulaştı. Böylece davetin durumu kabileler arasında yayıldı. İslam'ın zikri Arap yarımadasına yayıldı. Zira kabileler İslam'dan bahsediyorlardı. Fakat şiddetli açlığın olduğu ve Kureyş'in boykot üzerine anlaşma yaptıkları yazı ihtiva eden sayfa etkili olarak asılı kaldığı sürece boykot devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli Mekke'nin dışındaki vadiye sığındılar. Onlar açlığın, fakirliğin ve yoksulluğun vermiş olduğu elemlere maruz kaldılar. Çoğu vakitler Boğazlarından geçecek bir lokma yiyecek bulamıyorlardı Öyle ki onlara halkın arasına karışmalarına ve halkla konuşmalarına hac mevsimi dışında fırsat verilmiyordu Bu aylarda Resul sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye iniyor ve Arapları Allah'ın dinine davet ediyor Onları Allah'ın ile müjdeliyor, azabıyla korkutuyor Daha sonra da o vadiye geri dönüyordu Bu durum onlar üzerinde Arap'ın sempatisini arttırdı Onlardan Resulullah'ın davetini kabul edenler oldu. Onlara gizlice yiyecek ve içecek gönderenler oldu. Nitekim Hişan bin Amr yiyecek ve buğday yüklenmiş genç bir deveyi geceliğin Resulullah ve ehlinin kaldığı Mekke dışındaki sahaya götürüyordu. Müslümanlar onu alıyor, onun getirdiğiyle ölmeyecek kadar gıdalanıyor ve sonra deveyi kesip etini yiyorlardı. Bu sıkıntılı hal kesintisiz üç sene devam eder. Ta ki Allah bu sıkıntıyı dağıtıp kuşatmayı parçalasıya kadar dünya onlara dar gelir. Kureyş'ten 5 genç olan Züheyr bin Ebu Umeyye, Hişam bin Amr, Mutim bin Adi, Ebul Bahderi bin Hişam ve Zeme bin Esvet toplanıp boykot kararı hakkında görüşüp onu kınarlar. Bazıları onun hakkında öfke ve gazaplarını açığa çıkarır. Boykot kararını bozuncaya ve yırtıp parçalayıncaya kadar kıyam üzerine anlaşırlar. Ertesi gün Kabe'ye giderler. Züher, beyti yedi defa tavaf ettikten sonra insanlara dönerek şöyle der. Ey Mekke halkı, beni haşim kendilerine bir şey satılmaz ve onlardan bir şey satın alınmaz vaziyette helaka yüz tutmuş oldukları haldeyken biz yemek yiyip elbiseler giyebilir miyiz? Andolsun da olsun ki işte akrabaları birbirinden ayıran bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım. O sırada mescidin bir yanında onu dinlemekte olan Ebu Cehil ona şöyle bağırır. ''Yalan söyledin, Allah'a yemin ederim ki o yırtılmayacak, bozulmayacak.'' Mescidin bir kenarında Zeme, Bahteri, Mutim ve İnşam hepsi de bağırarak Ebu Cehil'i yalanlarlar ve Zuher'i doğrularlar. Ebu Cehil onların muhalefetlerinin şiddetli olduğunu görerek nefsinde bir korku hisseder ve geri çekilir. Sonra Mutim onu yırtmak için sayfaya doğru gittiğinde ''Ey Allah'ım senin isminle sözünden başka her tarafını güvenlerin yemiş olduğunu görür.'' Bu hadiseden sonra artık boykot kararı kaldırılarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kaldıkları o vadiden Mekke'ye geri dönebilme imkanı elde ederler. Daha sonra davet üzerine daha rahat bir ortam bulurlar. Hatta Müslümanların sayısı artar. İşte böylece Kureyş'in işkence, karşı propaganda ve boykot vesileleri başarısızlığa uğradı. Onlar her engeli ve zorluğu ortaya koymalarına rağmen Müslümanları dinlerinden caydırmaya ve Resulullah'ı davetinden vazgeçirmeye muvaffak olamadılar. Ta ki Allah onu tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen üstün kılıncaya kadar sebat ettiler.